fakir gençliğimde öyle derdim muhterem müslümanlar. Ya Ya Rabbi Sa'id bin Cübeyr'in dayanıklı imanını bediüz zamanın mücadele azmini ver bana diye dua ederdim. Gençlik çocukluk bu ya. Rabbül Celal'ime öyle derdim. Sa'id bin Cübeyr'in o dayanıklı metin imanını bedevî zamanın küfür düzenine karşı olan